316. konunun devamı, böylece halk evlerine girip kapılarını da kilitlediler, Hz. Peygamber doğruca Kabe'ye gidip hacerül Esved'i istilam etti, yani sıvazlayıp öptü, sonra da Kabe'yi tavaf etmeye başladı, elinde bir yay vardı ve onun bir ucundan tutuyordu, Mekkeli müşriklerin orada bulunan putlarının yanından geçtikçe elindeki o yayla onların gözlerine vuruyor ve bir yandan da, hak geldi batıl yok oldu, zaten batıl yok olmaya mahkumdur, İsra, 17 suresi 81, ayeti kerimesini okuyordu, tavaftan sonra Kabe'nin yakınında bulunan Safa tepesine çıktılar ve Kabe'yi görecek şekilde oraya oturdular, sonra ellerini kaldırarak Allah'a hamd edip dualarda bulunmaya başladılar. Ensar da tepenin etrafında duruyorlardı. Bu arada da kendi aralarında birbirlerine, artık o, Hazreti Peygamber, kendi memleketine, kavmine kavuştu, isteğini elde etti. Zannetmiyoruz ki bundan sonra Medine'ye dönsün, diyorlardı. O sırada Hazreti Peygamber'e vahiy geldi. Biz vahiyin geldiğini anlayabiliyorduk. Çünkü bizim hiçbirimiz vahiy kesilinceye kadar Hazreti Peygamber'e bakamazdık. Nihayet vahiy bitti ve Hazreti Peygamber başını kaldırarak, ''Ey Ensar topluluğu, siz, artık o kendi memleketine, kavmine kavuştu, isteğini elde etti. Zannetmiyoruz ki bundan sonra Medine'ye dönsün, dediniz değil mi?'' buyurdular. Ensar da, ''Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten de bunu söyledik.'' dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdular, böyle yapacak olursam benim ismim ne olacaktır, hayır, siz yanılıyorsunuz, şüphe yok ki ben Allah'ın kulu ve Rasulüyüm, Allah'a ve sizlere hicret ettim, yaşamım sizin yaşamınız olduğu gibi ölümüm de sizin ölümünüzdür. Bu sözler üzerine ona bakıp ağladılar ve, yemin ederiz ki bunları Allah'ın Rasulünü kimseye kaptırmamak için, seni kıskandığımızdan dolayı söyledik, dediler. Hazreti Peygamber de onlara, Allah ve onun Resulü de sizi doğruluyor ve özrünüzü kabul ediyorlar, dedi.